Gizlilik adıya bakın. Bu <gülüyor> modern sabahlarda <gülüyor> birçok gazetelerine bakmak üzere <gülüyor> Alkışlarla stüdyoya girdik? Çok teşekkür ediyoruz alkışlarınız için. Hayır, stüdyoya girmeden alkışlar da coşmuştu. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Loy, Hoş bulduk. Loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy. buluştuk yine uykusuzluğumuz fayda benim uykusuzluğumuz ee, neden geliyor? TRT FM'deki yayından. O faydamızın uykusuzluğu da sabaha kadar. Dexter Morgan. Dexter. Dexter Morgan ve uykusuzluk ve moral sizliğimde geliyor. Onu söyleyebilirim. Evet. Yani. canım çok sıkın Bir de ve ben de biliyorsunuz. Sana. Bir de yılbaşı bekleyeyim artık. Bir yandan yıl... <gülüyor> bir yandan yılbaşı beklerim bir yandan vedalaşırken düşüneceksin <gülüyor> Yılbaşı başı <bekarıyım> de ba <gülüyor> bir daha de ba e ee, oktay bedel ödemişik sonuçta yapacak vedalar şey. <gülüyor> asla tükenmedi istiyoruz bir kez daha <gülüyor> iki sen de zehirlenmişsin Buyurun efendim. Ee, buyurun efendim kenan evrenin evi satılık Bak, <gülüyor> elinde kalmış kenan evrenin villası ev arayanlara e, duyuralım muğla'da yalnız <gülüyor> marmaris'te 975 bin euro yaklaşık 2 milyon lira e, bundan 2 yıl önce de 4 milyon liraya satışa çıkmış ayıp olur paşam falan dediler herhalde şey fiyat inmiş indirdi acaba? 12 eylül yargılansın deyince fiyat mı düşüldü Böyle bir şey de gün gerçek gündemde de bir şey yok değil mi Kenan Evren'le ilgili? Ev satılır gündemde kalmış. <gülüyor> yani paraya mı ihtiyacı varmış da ev satılır. Ev satılır mı ya? Hiç gayrimeşgul satılır mı Paşam? Niye bileyim ya? Dur bakayım niye niye Niyeymiş diye bir bak bakalım. Niye sattığı yazmıyor ya? Bir ya villasının emsallerine göre pahalı olduğunu En fazla 450 bin euro edeceğini anlattık ama o sırada. Allah bana belmediği için. Ay. Ya böyle açıklama yapılır mı ya? Emlak, Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı'nın açıklamaları bunlar. Evren hayranı kişiler bile fiyatı duyunca vazgeçti. Evren hayranı Hı. mı? Öyle bir fan mi var? Ben de aç açıldım onu. Evet fanlarıyla toplanıyor Evren Paşa. Var mıdır? Vardır herhalde. Olmaz bu canım. Ya bir dönem dediğin o dönemdi Olsa para birleştirip alırlardı ya. Evet biz evren hayranları olarak bu evi almak istiyoruz. Kenan'ın evren gibi giyinip o evin içine dolaşmak ve resim yapmak istiyoruz demişler. Duvarlar resim yapmış da ondan zaten evin fiyatı düşmüş. Zaten çini varmış. kompil çiniymiş. Üç katlı villanın duvarları. Koridorlarda afyon mermerinden. Afyon mermerine. Mermeri afyondan getirin bana demiş. <gülüyor> İyi güzel hayırlı yani ne diyelim ee, Gayri meşgul everleri yine başladım ben Vallahi, abi, buyur. O, Otursun evinde işte Allah Allah Valla evi satarsın dolaşacak sokaklarda Televizyonlara falan çıkacak Valla Marmaris bir de güzel sıcacık işte yani Bir dakika Ankara'da Gerçi bugün ılıman yarın ılıman ılıman ılıman. İmıl ımıl, ımıl, ımıl havalar bizi bekliyor Sevgili dinleyiciler baya bir ımıl olacak Bu hafta sonu Umulumsu ımılım, eğilimler varmış e, evet. Tabii tabii umulumsu etim. Lodos umul getirdi bize. <gülüyor> <gülüyor> Ay peki o zaman sizi kur karamiler müze kartı en sonunda işe yarıyor. Beyler Mardin'e gidiyorum. Neden? Bu <gülüyor> <gülüyor> müze kartını kullanmak için mi Mardin'e? <gülüyor> iki tane fairin elinde kullanılmayı bekleyen araç var. Bir müze kart, iki snowboard. E, evet. Baktık kar yok o zaman Mardin müze müze yok. Bir ]で. de eve taktırdı alarm şimdi. Ama bence doğru. üç. Bence onu birinci sıraya koy hayır. Onu <gülüyor> alarma alarma diye takıldığında şey. O kadar yapacağım. para verdikten sonra ara sıra kullanmak lazım. Ben gireyim falan bir böyle zorlayayım bir şeyleri bir şey çarşıdiye tatbikat olsun diye şey alarm, alarm sahte alarm vereceğim. Bakalım kaç saniyede onu geliyor. Onu zaten ver, ver, vereceksin yani. Sonra da cep telefonunda ezik ezik. Ya evet onu hata yaptık özür diye şey yapmak zorunda kalmış. Çok zor bir şey Ondan mi ya? dünyası. Alarma dünyası, e, dünyası valla ateşten gömlek oktay. Yiyen Neden pişman, ben? yemeyen bin pişman. Yani en basitinden e, bir şey, bir pencere alarmı taktır. Hı. Ondan sonra onu seversen evin komple alarmı yaptırırsın. Yani şey hemen almayın diyorlar. Büyük alarm fiyatlarına hmm. şey yapmayın. Meyay e, bir şey soracağım. <gülüyor> Bu şimdi <gülüyor> tak, tak, Diyelim ki Alarmalar çaldı. Yanlış evet. alarma. Evet. Karşı taraf aradı seni. Karşı Ama. taraf dediğim büyük firma. Aradı dedi ki bele bele sizin Salonun bele bele yerinden bele bele girme. Ne diyorlar? Fahir Bey. Efendim? Hemen sen, senin sesinden zaten şey girin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir karşıdaki... <gülüyor> Yanlış alarm çaldırma. Zaten onun bir şaşkınlığı, aman bu nasıl susturuluyordu durumu yaşıyorsun. Ha, sert miler sana karşı yoksa Yo. babacan biz şey... Söylemiyorlar ya onlar, sesle uyanmamış oluyorlar ya. E canım arkadaş Komşular çalardır. sert. Ha komşular sert diyorsun. Yok canım hala susturmuş oluyorsunuz o sırada. Sen e, e, oturduğun yerden susturabiliyor musun? Mesela ama sıradasın. Ha onu susturamazsın. O zaman zaten şey dersin. Ne ya niye ya? beni aradınız dersin. Gidenebiliyor polis gönderdim dersin. Ya, yani. Alarm çalıyorsa benim hatam yoktur onda Hırsızın bir hatası vardır Benim evime girdiği için evet. Büyük hata Şimdi e, Mardin neden Mardin Neden Mardin 40 haramilerin hazinesi bulunmuştu evet. evet Oğlum var ya Kaç milyonlar akın ediyormuş Mardin'e Definenin bulunduğu ilk günden bu yana Müzeleri ziyaret eden ziyaretçi sayısı 3 5 10 değil 40 50 değil bayağı bir artmış Mardin'de çok 50 büyüksün. kişiye mi yükselmiş? <gülüyor> vallahi çok herkes çok meraklı müze kartla da istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Ee, buradan çıkışta ilk otobüste Mardin bizi bekliyor. Bekle beni Mardin. Sen yürüsin ben kadar para mi? verdin ve araba aldın. Sen Mardin'e otobüsle mi gideceksin? araba lan. Araba çok yakıyor ya. Bir haftada bir depo benzin yenir mi ya? Ohta vallahi bak ayıp oldu falan diyeceksiniz ama hakikaten yani <gülüyor> niye Dizel almadın diyenlere çok güzel e, hak veriyorum şu anda marka veremiyoruz yalnız, yalnız Dizel veremiyoruz. bu da Diesel benzinli Diesel teknolojisi yani lütfen öyle yani sonuçta oradan gitmeye kalksan Mardinlere evet Mardin kapı olur ee, Mardin kapı şen olur ne kadar le, le, hani. ne kadar yakar diyeceğim diyor o kadar korktum ki yani kaç depo yakar? git gel Mardin <gülüyor> kaç saat mi <gülüyor> git Mardin git Mardin. Mardin'de, Gelmedi, Mardin'de, Mardin'de kal. Yani. Veya git gel söyle ben ikiye bölüyorum. Bilmiyorum da sekiz 8... saat sürer ya. Ben sekiz evet. Ben dinleyicilerimize 8... soralım Ankara Mardin arabalan kaç saat? Evet, evet. arabalan. Ama Ve güzel molalısını da söylediler. Mola. Kalite arabalan. Onu kaç da... kaç Ma... kere mola verilir? Üç kere verilir herhalde. Çocuklu <gülüyor> aile için de güzel gerçesinden. Çocuklu aile biraz fazla mola verecek. Biz mesela şimdi Amasra'ya gittiğimizde o kadar dandik bir yerde mola verdik ki. Bir tane çalıların arasında... Binlerce yıl önce terk edilmiş bir tuvalet bulmak zorunda kaldık. O kadar çirkin bir yerdi. Bulamadınız mola. mı aydınlıklı, ışıklıklı bir yer? Yok güzel bir yer bulamadık hakikaten. Yani oraya geçelim, buraya geçelim falan dedik. En son işte o tarihi yerde mola vermek zorunda kaldık. Tarihi dediğimde 70'lerden kalma. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? İlknur ben. İlknur Hanım gidip gelen birisin. Gidip hı? gelen biriyim sık sık. Ha, ah, kara Mardin'e öyle mi? Arabalan mı? Hı hı. Arabayla, arabayla. Hı. Yani şöyle Nizip'e kadar mola vermiyorum. Pozantı, Nizip o, otobana kadar. Evet. O, ne yaptık bitmiş oluyor. Ondan sonra işte Urfa, Diyarbakır'a uğramak durumundayım. Orası benim rotum üzerinde. Şimdi bir dakika, ilk başta Pozantı'da mı evet. duruyorsunuz? Saat falan sürüyor. Pardon? İlk, ilk dönalım. İlk başta Pozantı'da mı duruyorsunuz Ankara'dan çıkınca? Yok, Pozantı'dan sonra şey var. Otoban başlıyor işte. Ondan hmm. sonra. Otoban bittikten sonra duruyorum. Bu pozantı şeyin olduğu yer değil Adana. mi? Bu Adana. Bu Adana'ya yaklaşırken bu şeker su mu bilmem ne su bir şeyleri var orada böyle güzel. Evet söylüyorlar da durmuyorum. Hiç oralarla. durmadınız mı? Orası çok meşhur diyebiliyorum ben de. Ya, yani daha önce durmuşuzdur grup falan gittiğimizde de hani ben tek gittiğimde oralarda Hadi durmuyorum. Siz durmuyorsunuz. Yani. Siz tek başınıza madene mi gidiyorsunuz İknur Hanım? Şanlıurfa'ya gidiyorum. Peki e, <gülüyor> gidiyorsunuz. E, Peki. Otobandan sonra ilk molayı veriyorsunuz. Evet o işte Nizip'te varız. Nizip de... Ondan sonra Urfa'ya kadar mola veriyoruz. Nizip'te ne indiniz Ektor Hanım? Nizip'te. Anlayamadım. Ne indiniz Nizip'te? Hiçbir fikrim yok. Ben uyumak için mola veriyorum. Tek başına gidiyorsunuz uyuyor musunuz mola verdiğiniz zaman? Uyuyorum ne evet. Ne kadar uyuyorsunuz? Ne Kaçın? kadar cesur bir hanımefendisiniz. Nizip'te yani 20 dakika, yarım saat falan. Bu şeylerde evet. mi kamyoncuların durduğu restoranlar? Ha, kamyoncuların <gülüyor> durduğu yerlerde değil. Ama eminin, emin olun oralarda çok güvenli yerler. E, Gerçekten. Tabi Tabii yani. canım kamyoncular Beyler Olsun. ben burada uyuyorum biraz bana göz kulak olun deyince hakikaten de orada Aynen, da şey... Aynen öyle. Peki, <gülüyor> Hiçbir bir sorun çıkarmazlar. Dokuz yani. saat sürüyor diyorsunuz. Benim gidişimde ne dokuz saat sürüyor çünkü bir de işte Urfa'da falan da duruyorum ben Urfa'yı çok severim. Durmasanız siz mola için mi giriyorsunuz Urfa'ya iş için? mi? ya durmak zorundasınız çünkü hani... Rutunuz e, üstünde. E tabi yani evet. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır o anlamda değil yani aracın da tabi 8 saati sürekli gidecek araç yok bence anlatabiliyor muyum hani bir BMW'ye giderseniz başka tabi de. <gülüyor> <gülüyor> hayır ilk duranım arabayı isteyecek Marka sende. <gülüyor> <miyeli>. <gülüyor> Peki ilk e, Urfa'da. ben bir arabamı anlatmayayım yani. Urfa'da ne yiyorsunuz? Ee, Urfa'da ben patlıcanlı kebaba bayılıyorum. Sabah sabah söylenmadım ama. Söylenir canım. En güzel sabah sabah yenir patlıcanlı kebap. Peki. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Böyle ederim. molalı falan mı 9 saat sürüyor peki? Nele böyle. Malalı molalı evet. ve kalite olmayan. 98 ekibin model arabayla. Nizip ee, ve Urfa. <gülüyor> Evet kalite olmayan bir arabayla diyorum. 2007 ile falan yani Darılmasın araba diye mecburen dinleniyorsun evet. Bu arada e, İstanbul Taksim'den çıkıp Direkt Şanlıurfa'nın Ceylan gitmişliğim var Hiç durmadan Evet 13 saat falan sürdü. Hiç durmadınız mı hiç durmadım. Hiç Ya mi? yolda uyudum, otoyolda, otobandan çıkıyordum. Hiç kimseye tavsiye etmem, durmak da gerekiyor. E, arabada arkadaşlarım vardı, çok yorgunlardı. Ben o dönem hastane bilgi yönetim sistemi kuruyordum hastanelere. Uh -huh. Teknik ekip çok yorgundu, uyuyordu. Kimseye vermemek için direksiyonu. Vay be. E, direkt gittim. Hayatımın hatası tabii, otobandan çıkıyorduk az daha. Uyuduğumu orada Siz hissettim. de uyudunuz. Aa, geçici e, olsun. E, çünkü Şanlıur Faran, Ceylan Pınar'da sınır e, yaklaşık... Evet. İki saat. Bir buçuk saat. Doğru. Saat. Peki efendim. Çok teşekkürler. İyi yolculuklar. Dikkat edin İkdur Hanım. <gülüyor> ara sıra arayın bizi. Merak ettirmeyin bizi. Aa, bu dediğim geçen yıldı. Ben yerleşik hayata geçtim. Ofise gidiyorum. şimdi. Tamam. Evet. İyi yolculuklar. Yoldurmayayım çok ben. Kendim, evet. İkdur Hanım'ın yerleşik hayata geçiş sürecinde yaşadığı <gülüyor> zorluklar. Ve İktir pozantı İktir mavuki. İkdur Hanım şehir içinde de giderken duruyormuş mesela. Orada o türlü önünde çekiyormuş. Bir marcanın orada 15-20 dakika uyuyup tekrar yolu. Uyku atnesi dedikleri işte böyle <gülüyor> küt benim Aynen. coğrafya sıfır olduğu için ben hiç şimdi şey yapamadım yani ee, pozantım pozantım şey Urfa'ya uğramasa mi? Yol ama Urfa'ya da keyfinden uğruyor rutum mutum diyor ama eti rutu yeninde bir yani. hanımefendi anladığım kadarıyla çünkü kebaba da düşkün diyor düşkün bak. maşallah patlıcan kebabı öyle gidip kamyoncuların 9 olduğu saatmiş. yerde 9 saat 39 saat sana koyar mı lüks arabayla? Lüks arabayı 4 4 buça denk geliyor benim <gülüyor> bildiğim. Yani yani senin zaman diliminde 4 saatte denk geliyor Müze doğru. Bize kartı da arabanın öncüne koydunuz. Önce, saat önce zaman, tabii canım. 2 saatte oradayız. Günaydın efendim. Allah Sen Allah. Sen ne yapıyorsun alamoruz Ege... ala ala Alamamuruz, Neden alamorsun 9 saatte sabitledik kaldık. Şimdi yani daha indiren yok mu? Bir telefon daha gelsin. Baba evet. biraz az duruyor yitiyor onu. Ben size söyleyeyim yani. daha bol durmak lazım. Tabi. Tekrarsız demiş. Çocuk da gitsa onu her dakika durması lazım. Günaydın efendim. İyi gün hocam günaydın. İyi günler iyi yolculuklar kimle görüşüyoruz. Sağ teşekkür ederim. Ben öyleyim, Ankara'dan Kenan. Ankara'dan Kenan. Neredesiniz? Ankara'dan Kenan. Ankara'dan Kenan. Neredesiniz, an... Neredesiniz Kenan Bey? Ee, şu anda Otlu yoluna girmek üzereyim. Şirkete doğru gidiyorum. Nereye doğru gidiyorsunuz? Ot yolundayım. Şirkete doğru gidiyorum. Orana doğru. Peki efendim. <gülüyor> Şirkete doğru, doğru gidiyorsunuz. Peki siz gidip geliyor musunuz Mardin'e? Kenan Bey. Ee, Mardin'e iki defa gittim. Evet. Ee, iş, i̇ş dolayısıyla iki defa gitmiştim Mardin'e. Bir kere ee, havadan orada ee, yoğun Hava muhalefetinin nedeniyle uçak kalkamadım, mahsur kaldım. Hı hı. <gülüyor> arabayla gidip <gülüyor> uçaktan mahsur kaldım. <gülüyor> ya... Yok ben arabayla şey yapmadım, git gitmedim. Yani e, hem oturtmak için şey, ben çok mantıksız, e, uçak daha makul, daha mantıklı. Hayır <gülüyor> yok, kendi özel şahsi arabanızla diye soruyoruz. Şahsi arabalığınızla gittiniz mi? Yok, şahsi arabamla gitmedim. Hayır siz hep uçakla gittiniz. Evet, evet. Başka, Başka nereye gittiniz uçakla? Efendim? Uçak, uçakla başka nereye gittiniz? Ee, Diyarbakır'a Diyarbakır gittim, Mardin'e gittim, Van'a gittim. Bir şey daha soracağım Kerem Bey. <gülüyor> Mardin'e Mardin e gittiğinizi ispatlayabilir misiniz? Ee, Şöyle bir şey ispat... söyleyeceğim. O türküsü var biliyorsunuz. Mardin kapışın olur. Lele. Onu söyler misiniz? <gülüyor> ya onu söylemeyeyim hocam Biraz ya. Bıraldım, Biraz yoksa unumlu yoksa unumlu mağdur duruma düşürdüm. Fahir'in bugün söyleyeyim. doğum günü kırmayın Fahir'i. Bardin Olur <gülüyor> Evet <gülüyor> Tam gittinize inanıyorduk Kenan hmm. yani. kestiniz kestinize hakikaten inandık inanmak üzereydik Yala, yani Yalan ortaya çıktığı için sinirden güldü gibi geldi bana Bana da asap ya maçları hocam, bozuldu Ya niye yalan söyleyeyim şimdi sabah Ama Tama hadi o zaman böyle. Bardin Kapışan Kapı Olur Hadi hadi hadi Mardin kapı sen olur la la la la la la la la hanım. Çok Giresin teşekkür ederim. Peki yani bu şimdi hostesler acil çıkış kapılarını gösteriyorlar ya. Mardin'e uçakla giderken işte uçağımızın ön, orta ve arkasında Mardin kapı sen olur diye çıkışları var dedikleri doğru mu onu bir kontrol edin. siz uçakta gitmişsiniz çok yok öyle bir şey yok hocam ben de öyle ümit ettim ama hayır, maalesef öyle bir şey yok kenan bey o zaman çok teşekkür ederim size de radyonuzu ne zaman açtınız bilmiyorum ama Fahir beye de güzel bir doğum günü mesajı verir misiniz bugün doğum günü dinleyicilerimizden mesajlarını alıyoruz ee, Fahir ama düşünmemiştim ama ya. Ha, olsun canım içinizden ne geliyorsa Fahir utandı bile bakın şimdi Efendim hocam, Kenan hocam. İyi ki doğdunuz hocam. İyi ki doğdunuz ki varsın. Sen iyi varsın var. Kenancığım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler reklam zamanı geldi. Kenan Bey'i uğurladık ama uçakla giden bir insanmış. Mardin Kapışan oluyor Türküsünden anladığımız kadarıyla. Arabadan gidip de e, daha <gülüyor> hızlı <gülüyor> giden varsa lütfen hemen ondan da bir rakam alalım. Bir şey alalım da şu reklama girelim. Zira Kenan Bey'le gereksiz gereksiz konularından <gülüyor> konuştuk. Ya da yani böyle bir rakam alamayacaksak şuralarda mola verilir diye almıyor satalım. Radyoyu bir <gülüyor> kutu <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. Ne uğraşıyoruz Burada sabah <gülüyor> Hakikaten de gelmiyor yani. Yok mu? Aa Mardin'e giden yok. Aa. Ankara Mardin. Tamam ben, sen doğum günü dedin ya Fahir'in. Herkes bir, bir numara var burada falan diye düşündü tahmin ediyorum. Evet orada bir numara Mardin var. Ben ya. Kenan Bey şey yapsın diye dedim. Moral Bo olsun. Kenan Bey'e de bir moral olsun. Kenan diyor. Bey çok güzel moral oldu. Hah geldi tamam. Ha, aha yani. da geldi geldi geldi. Tam umudu kestiğim o anda telefonu geldi. yeşerten. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Orçun ben. Orçun Bey hoş geldiniz. Gidip geliyor Orçun, musunuz Mardin'e? Mardin'e gidip geliyorum. Çok defa gidip geldim. Arabadan mı gidip geliyorsunuz? Arabayla gittim, uçakla gittim, otobüsle gittim. Siz Hiç uçakta Kenan Bey'i gördünüz mü? Kendi kendine de türkü söyledim. Renk <gülüyor> Uçak... geldi mi öyle? Uçakta Kenan Bey'i görmedim maalesef. Görmediniz. İspatleyebilir misiniz <gülüyor> görmediğinizi? <gülüyor> Kenan Bey'i görmediğinizi mi? Evet şöyle ispatlayabilirsiniz. Mardin kapışan onun türküsünü söylerseniz ispatlamış oluyorsunuz. E, gördüysem... Söyleme, zaman, söylememeniz gerekiyor o, o, gerekiyor. o zaman gördüm. <gülüyor> Mıldanalım bakalım dayanamayıp söyleyeceğim. İşte, Valla buna <gülüyor> dayanamıyor. Mardin kapışan olur. Evet kaç saatte gittiniz peki? E, otobüsle Mardin 15 saat. Oh. Otobüs evet. 15 saat evet. Arabalan? E, arabayla e, 11 saatte gittim ben. 11 İlk noranım var 9 saatte gidiyor. Hem de 98 Ekim. Ama, ama Urfa'ya gitmiş 9 saatte. Yok. Hayır, Hayır Urfa canım. Urfa'ya uğrayarak... patlıcanlı Urfa uğrayarak... kebap yiyerek gidiyor 9 saatte. Yediği Hayır. içtiği dahil. Urfa'ya kadar gitmiş. Urfa'dan sonra gitmediğini söyledi. Yalnız eğer... Yani dinleyicimizin söylediği Doğruysa reziliz ya. Üçümüz de dinlememişiz demek ki. Hayır, edelim. o da 9 saat mevzusu, mevzu bahis geçiyordu. İknor oğlum yalancı çıktı. 9 do saatle Mardin'e gidilmez. 9 saatle Mardin'e gitmek, e, imkansız hele bir de durarak hiç Siz dinmez. kaç kere o, durdunuz F mesela Mardin'e giderken arabayla? Ben Mardin'e giderken e, bir e, pozantıda durdum. Pozantıda durduk. <gülüyor> o fix zaten. <gülüyor> pozantıda fix duruluyor evet. O zaman hemen girmen önce pozantıyı bitiriyor. Tamam. Duruluyor. Tamam. Ee, Antep'te durdum. Antep'e girdim bir de. Evet. Fix o da fix. Antep'te e, kebap yedim. Çok güzel bir yer var. Bir kaç saat dedi. O kadar şeydi zaten. Eee? Antep'te kebap yedikten sonra zaten de ekşi marzine oradan oraya. İki bir kere durdunuz. Siz da. de iki kere durdunuz yani. Ben de iki kere durdum evet. Ama on bir saat diyorsunuz. On bir saat. Arabanız kalite Arabam Arabanız e, çok çok da kalite değil. Yani. Son yaşında bir araba. Ah tabi. 38-2000 model dediğimiz araçlar. Lüks evet. canım. Lüks Aynen, lüks, lüks sınıfı. Lüks araçta gene de 11 saatte. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. kaç saat bu arada? Uşak'la 1 saat 10 dakika. 1 tamam, saat 10 dakika. dakika. Peki şeyle Urfa'yla Mardin arası kaç saat arabayla? Urfa'yla Mardin arası 3 saat arabayla. 3 saat. Ay o zaman 12 saat mi demek istedi acaba? 12 ama saat... 9 saat dedi çünkü route üstünde olduğu için. Route <gülüyor> <gülüyor> yani olay route yani. Peki efendim çok teşekkürler. Birkaç ben telefon bir şey daha var. Şu reklamdan önce onları da alalım. Çünkü tam bir oh. sayıyı öğrenmemiz lazım. Ya o sayı çünkü evet. Bizi çağdaş yayıncılıktan Uzaklaştırır <gülüyor> Uzaklaştırır evet <gülüyor> Allah Allah yanlış mı olmadı, olmadı, Olmadı olamadı Ve müze kartımız elimizde kaldı sevgili dinleyiciler Evet o halde hep birlikte son bir kez Mardin kapışan olur Günaydın Günaydın ay Günaydın, Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Son dakika gelişmesi için yayınımıza ara veriyoruz. Ee, sevgili dinleyiciler. Ee, dün bir müjde vermiştik size hatırlarsanız. Ee, çağdaş yayıncılığın Türkiye'deki en önemli temsilcisi, tek temsilcisi desek doğru olacak. <gülüyor> Modern sabahlarda Çağdaş yayıncılığın yine yüz akı olacak. Ee, yeni bir yapımla karşınıza çıkacağımızı söylemiştik. Sinan Erkoç ve Fatih Erkoç'un hayatından kesitler köşemizde. Ee, ama neredesin dün, be birader. Neredesin be birader. Ancak dün ne oldu? Ee, maalesef Oktay Demirci'nin vedalaşması uzundan. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunu gerçekleştiremedik. Ama e, bugün gerçekleştiriyoruz bunu. Ve e, Sinan Erkoç ve Fatih Erkoç'un hayatından kesitler köşemizin ilk bölümü. Öyle demeyelim ama. Neredesin be neredesin birader. Neredesin be birader. Neredesin ve Birader'de Bu sezon bölüm. bu sezon Sinan Erkoç'ta Fatih Erkoç var Bakalım önümüzdeki sezon ne olacak bu evet, sezon. Neredesin ve Birader'de Gelecek sezon şimdiden konuşulacağı benzer Hı, evet. İlk bölümle Bu pilot bölüm mü şu anda şey <gülüyor> Yok bu pilot değil bu birinci sezon Zaten orada her sezon bir bölüm şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bölümün ismi pilotmuş <gülüyor> <gülüyor> Kim demişti onu ya, ya Bu herhalde Gelen bantlarda kaçlık geldi yani. bu bantlar 90'lık. <gülüyor> 90'lık geldi. 90'lık mantlar. İstersen onu şey yapalım yani. Sonraya aktaralım yani. Yani. Ge geçelim mi? Geçelim. Geçelim. 3 ee, şey mi var? Hemen rol dağılımını söyleyelim. Ee, bir anlatıcı var. Metni ben okuyayım. Tamam. tamam. Benim çünkü canlandırma o kadar iyi değil. Ee, fahir isim benzerliğiyle Fatih Erkoç olacak. Saçlığının <gülüyor> avantajını kullanarak Sinan Erkoç olacak. Ee... Bir radyoda kullanılacak en önemli özellik. Ve karşınızda Neredesin be birader. O gün Erkoç malik yanisinde sıradan bir gündü. Ama Fatih Erkoç'un canı sıkkın gibiydi. Trombonunu bir kenara bırakıp Kedi adımlarıyla kardeşi Sinan'a yaklaştı. Sinan! Sinan! Efendim abi? Sinan, paranı doğru kanalize et. Biraz enstrüman al. Enstrüman... Abi bende para yok ki. Beni... <gülüyor> <gülüyor> bu arada abi sen Faraşit <gülüyor> mi oldun? <gülüyor> Çok özür dilerim bir düzeltme yapardım çünkü kayıtlarda bir aksam olmuş. Baştan aldım abi o zaman, o zaman ne bu ya? <gülüyor> Fatih Erkoç'un sesi biraz daha... Hayır, şey. Sinan Erkoç'a özeniyorsan sen Sinan Erkoç <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. Sinan Erkoç'un sesi yaptın sen. Abi bunlar kardeş ya. Hayır, Al alakası varmıyor. Kardeş kardeşe benzer diye şey ettin. Geldiğim vefasızım Sızım, sen bana doktor ben sana hastayım. Öyle düşün tamam hadi başlan. Yastayım. Böyle biraz... Tın tın tın. <gülüyor> Hazırsan... E, hazırsanız sevgili dinleyiciler daha doğrusu. Heh, tamam buldum ben. Neredesin bir başlıyor O gün Erkoş Malik sinde sıradan bir gündü Ama Fatih Erkoç'un keyfi biraz Kaçık gibiydi Trombonunu bir kenara indirip <gülüyor> Trombonunu Bir süre <gülüyor> Üfledikten sonra Bir kenara koyup Kedi adımlarıyla... ...kardeşi Sinan'a yaklaştı. Sinan! Sinan'ım! Efendim abi? Sinan'ım canım çok sıkkın ya. Abi ne oldu sana? Ağzın çamşurmuş. Sinan! Paranı doğru kanalize et kardeşim. Misal... ...gayrimeşgul olabilir veya mesela... Enstrüman olabilir o da güzel yatırım yani sonuçta Abi enstrüman diyorsun sen her enstrümanı çalıyorsun ben hiçbir şey çalamıyorum ki ben Bir şarkım var benim Oyna da oyna kafana göre oyna oyna da oyna O da güzel bir Sinan'ın Yakışır sana Ben diyorum ki biraz jazz Jazz tipi bir şeyler ne dersin Sinan'ın Sinan Mala bağladın Sinan. Oyna da oyna kafana göre oyna, oyna da oyna. Yakışır sana. Ya bu niye tutmamış? <gülüyor> Bunun galiba çevir hatası. Bu çünkü yurt dışında yapılmış bu. Vachowski Brothers diye oynamıştı yurt dışında. <gülüyor> <gülüyor> Onu da <gülüyor> ülkemizde böyle bir çeviri yapmışlar o olmamış <gülüyor> yani. Ne olacak şimdi? Uyarlama yapmayacak. Uyarlama abi. yapmaya çalışmışlar abi. Bačowski brother, Serkoç brother olmuş oradan. Aynen almışlar. Aynen yani. almışlar. Erkoç tamam, malikanesi çok saçma. Seni 2010 ne malikanesi abi. Bir tek Ziyagiller malikanesi var. Ziyagil kim? Ziyagil, Ziyagil, Ziyagil kim? Aşkı fefno, başka fefno. 103.1'de var ya Ziyagiller Malikhanesi. Hal Ziya Uşaklıgil Orada iki aile var ya Uşaklıgil ailesi, Ziya ailesi. Halit Gili ailesi yok mu? Yok, yok maalesef Halit Hakikaten Ziya Gil mi onlar? Evet Ziya Gil, Adnan Ziya Gil. Hmm. Neyse, İyi. onu şey yaparız artık tamam. Neyse, unutturmuş olduk konuyu <gülüyor> Konu şey oldu ya değil değil değiş değiş. Niye olmadı bu ya? Niye tutmadı? Çünkü olduğu gibi uyarlamaya çalıştım. Nasıl altın kızlar tutmadı? O yüzden Erkoç kardeşler de tutmadı. <gülüyor> yani bu şey gibi ya Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların hesabı. O hesap. <gülüyor> Alman hesabı ödemisiz. Almanın söle ödemisiz. Almanların hesabı. Birinciliği herkes Abi. kendi kaybettiği toprak veriyor. Biz yenilece, biz yenileceğiz, biz yenildik diye Türkler de yenilmiş sayılacak diye o hesap mı? O hesap ya aynı o hesaba gelecek ya. Yani. Ama olmadı yani. Olmadı. Çağdaş yayıncılık dedik. Uygarlık dedik. Uygarlık dedik. Ama bu değil yani, ama yani. Bu diler Erkoç kardeşler. Alkoç koçlar bizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı demek istiyorum. İsterseniz şey yapalım pazartesi günü. Er mı gelelim? Iı, Fatih Erkoç'ta ya da Sena Erkoç'tan biriyle konuşalım yayında. Neden tutmadığını, neden dair? tutmadığını tabii çünkü. Tabii sonuçlar, onların fikirleri onlar... de önemli yani neticede. İsterseniz öyle. şimdi konuşalım. <gülüyor> tamam o zaman ben Sena Erkoç'u arayayım. Var mı Sena Erkoç'un telefonu? Sena Erkoç'un e sevgilisi diye kayıtlı olacak Ya sana. ya Sinan ya e Fatih Erkoç'un telefonu var bende. Tamam çevir bakalım bir konuşalım bence nasıl söyleyeceğiz? Yani hani bir insana da projesini tutmadı güzel kadar. Belki bir de yoktur ya. Hani Sinan Erkoç varmış işte bende. Sevgili Sinan diye kayıtlı dedim ya sende. Tamam işte o zaman. Sevgili Sinan diye. Zaten S harfinde. Her halükarda S harfinde oluyor. O yüzden büyük avantaj benim için. Böyle bir avantajı da kullanmaktan. Yani uyudur abi bu saatte ya. Uyumaz ya Sinan. Uyumaz yani Sinan keyif adamıdır. O yüzden sabahın bu saatin ne kadar keyifli olduğunu bilen bir insan olduğundan e, uyanıktır Sinan. Sabaha kadar Dexter seyretmiştir belki o da. O da olabilir. E, i̇stersen e, sevgili Sinan'a hemen şey yapalım, bir telefon edelim. Ara oradan çıkışı biliyor musun? Çıkış derken kapıdan çıkış mı? Ha telefondan Telefonda, hata alma. Telefondan alma. Ha, biliyorum ama e, bazen hani bilgi insana bir e, sorumluluk getiriyor ya. Ondan korkuyorum ben. <gülüyor> Ee Okten'de ses çıkmıyor ya. Tamam okay. <gülüyor> çık çık artık çıkabilirsin. Tamam çık gördük gördük. Orada olduğunu orada, gördük. <gülüyor> <gülüyor> evet, Çağdaş Energy'den bir e, güzel <gülüyor> örneğini <gülüyor> daha gerçekleştireceğiz. Şimdi e, Çerden bağlıyor oktay. Sinan Erkoça bağlanıyoruz. çalıyor. Sinan? <gülüyor> <gülüyor> e, merhaba. Radyo 2'den Ege ben nasılsın? Evet, e, merhaba. Nasılsın Sinan? İyiyim. Sağ ol. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. iyi hepimiz. E, Sinan, e, Fatih abiye de ulaşmaya çalıştık. Ulaşamadık. Oyna da oyna. Kapana göre oyna. Sinan, o konuya geleceğiz. Sizin e, bir uyarlamanız vardı. Neredesin biraderi? E, yani Türkiye'de Türk karakterleri uyarlayalım dediniz. Oyna da oyna. Ve olmadı o. Biz onu az önce çağdaş yayıncılık e, kapsamında yayınımıza taşınmaya çalıştık. Ee, dinleyicilerimizden çok büyük tepki aldık. Evet. Ee, çağdaş yayıncılık bu değil dediler özetle. Ee, neden böyle oldu? Ama! O oyna kafada <gülüyor> göre oyna. oyna. Da oyna. Nasıl? Te çok teşekkür ediyoruz. Oldu Sinan abi <gülüyor> tamam ben. Abim değil mi Fatih? Im? Ee, yok gerek yok. Ee, biz cevabımızı almış kadar olduk. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler sizlere dönüyoruz. Neden olmadı? Ee, bu konuda emin hani daha... Herkesin bir fikri olacağını tahmin ediyorum. Bir... Dünya radyolarını, çağdaş yayıncılığı takip eden dinleyicilerimiz varsa bizi arasınlar lütfen. Telefonumuz 210 30 her zamanki gibi. Ee, neredesin be birader ee, Fatih Erkoç ve Sinan Erkoç'un hayatından bir kesit adlı yarı belgesel, yarı drama ee, bu yapım neden tutmadı Hayır isminden dolayı tutmadı desek Aynı isimli film tuttu Evet Aynı he. isimli film vardı o tuttu O tuttu Fatih Erkoç'un şarkıları tuttu Sinan Erkoç'un o şarkısı tuttu zamanında. Ee, bütün bunlar tutarken bu yapım neden tutmadı? Aralarındaki o gerilim mi acaba şey olmadı? E, tam mi? verilmemiş olabilir o da tam. Yani... Hayır o mesela insanların istemediği bir şey olabilir yani. Gerilim değil kardeşler mi? Kardeşler arasında. Kardeşi yerim. kardeşi Hep mesela kardeşler böyle daha şey esparta ben kadın dinleyicilerimizden yorumlar bekliyorum çünkü bu böyle biraz e, Amerika'da yayınlandığında e, daha çok böyle e, kadınların ilgisini çekmiş bir yapımdı ben de hani programımızda belki e, daha çok kadın dinleyici oranını yükseltiriz diye bunu evet. düşünüyordum ama bir de senel koç yakışıklı yani evet tabii canım, canım. Fatih koç'un ta da tarzı var. var onun da tarzı var güzel yani o da oyna yani her aradığın her şey var Fatih Erkoş'la 45 yaşına rağmen Maşallahı var diyorlar Yani e, Görünüm ha. Hatta yani o biraz fantastik öyleler de taşıyorsunuz. <gülüyor> katı, Wolverine, Adoslar, Gülümeye varayın diyerek bir açılım da yapmıştı son zamanlarda ama evet. e, karşılık bulamadı. neden böyle oldu? Telefonla bize katıldırsa dinleyicilerimiz ama e, ne oldu? Yorumlar da kesildi. Bir... Abi ne diyecek şimdi? Bence... izlemediği dizi hakkında yorum yapabilir mi insan? Yani ilk bölümünü hep birlikte izledik. Yani ee... biz ne kadar biliyorsak onlar da o kadar. Biz, yani onlar ne kadar biliyorsa biz de o kadar biliyoruz abi. Ya biz bir de işin bu tarafından bakıyoruz sonuçta Yani Yani bizimle hmm. mi şey kesimi şey e, Nasıl yaklaşıyor buna <gülüyor> Merak ediyoruz Ben şöyle diyorum isterseniz bu ilk bölümü Bir kez daha yayınlayalım Ya bence iş risk, riske girmeyelim yani, Çünkü insanlar yeterince bence Sıkıldı zaten insanları yani. abi evet. Yani yayından çekelim bence evet. Ve mesela gala Galaya gelmedi falan diye Öyle, o tip bir şey mi Mesela bir sevişme sahnesi mi Koysak acaba Abicim, o, o tip bir şey karakter mi? var yani. yani. yani misafir sanatçı olur ya. Acaba şöyle bir e, twist bir katsak. Twist e, ne? Şöyle Sinan Erkoç ve Fatih Erkoç aynı kıza aşık oluyor. Abi o evet, ikinci evet. bölümde olacak şey ama. İşte onu ilk bölüme alsak belki hani, bölüm. daha böyle bir aşk üçgeni de riskli mi ya? Riskli mi acaba? Risk. Böyle bir şey denesek mi acaba? Bence e, bu kadar bu risk var is risk İsterseniz Fatih Erkoç söylesin şeyi. Sinan Erkoç şarkısını? Yok ya yapmayın gözünüzü seveyim size. O, tam Tamamen bir kaotik bir ortam yaratıyorsunuz. Siz fantastik öylelere sattınız bizim ya. Ama. Kadife sesiyle söyleyemez mi yani Fatih Erkoç? Onu mu diyorsun? İşte ben, ben taraftarım ben. Yani e, şu anda her türlü riski almaya geçeyim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Şükran ben. Şükran Hanım. Ee, emeğiniz bir Sinan Erkoş, Fatih Erkoç hayranısınız. Ne oldu, neden olmadı diyorsunuz? Veya oldu mu sizce? Öyle yorumlarınızı alın lütfen. Ee, Takstilen bir şey çok kolay tutmuyor. Ben hmm. zaten buna yorum yapmak için aramadım. Arkadaşımın doğum gününü kutlamak için aradım. Hangi arkadaşınızı? Sayın. Ha Şükran Hanım. Selam. Ee, i̇yi doğdunuz. Ay yani çok teşekkür ederim. Ee, vallahi ne kadar iyi kalplisiniz. Ee, Ş şükran Hanımcığım vallahi sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederiz şükran ee, çok Hanım. Çok vallahi çok sağ, sağ, olun. Olun. sağ olun. İyi, olun. Teşekkür ederiz. Hapsız olan bir şey tutmuyor dedim. Yani bir tatsızlık var orada taklit geldi. olan mı dedi yoksa taklit olan mı dedi? ben taklit olan dedim tatsız yani. olan diye yani. bence ikisi de çok yani ciddi eleştiriler o zaman, <gülüyor> hangi taraftan tutarsan tutalım şöyle özetleyebilir Şükran Şükran'ın söylediklerini tatsız bir taklit evet işte yani her şey orijinalinde güzel bence bence de adam <gülüyor> <Efendim>, fayr <gülüyor> siz söyleyip benim benim doğum, doğum günüm diye ben de havaya gireceğim şimdi ha e gir girdim ne zaten daha ona kadar gireceğim havaya ondan sonra yine bildiğim Faiz bir yılda iki yaş yaşlandı. bir yaşıma daha girdim <gülüyor> bir gündür bugün bugün benim doğum günü <gülüyor> doğum günü benim çok mu öyle bir, bir sürü haber var. var hani o kadar bir yok ve de aylardır şeyini yaptığımız e, duyurusunu yaptığımız köşeydi bu ya neyse canım sonuçta e, en nihayetinde elimize mi yapış Acaba ismini e, mesela biz kendimiz bir Bölüm bu pilot öncesinde dizinin ismini vurgulayan bir şey mi yapsak? Mesela Sinan Erkoç mesela evde değilmiş, Fatih Erkoç nerede bu Sinan nerede bu Sinan diye arıyor. Ben Neredesin ben be birader diyor mesela. En sonunda Sinan Erkoç giriyor o şarkıyla. Ne diyorsunuz? Yani bir deneyelim ama bunun orijinal metnin dışına çıkmak olduğunu farkındasınız. Abi, abi orijinali abi yaptık bunu çok tıkladık. ağır. Ağır mü var Oktay. öyle bir kafana göre yapabileceğim bir şey mi zannediyorsun ha? Yani biz de burada başka bir tartışmaya girdik de yani Fire o zaman sen bir şey söyle abi. Abi ben Sen hiç ben şey... önce Her bence şey... ve bence de dedi. Her şey <gülüyor> Her şeye itiraz ediyorsun abi. Yani, yani o zaman ben burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Çağdaş yayıncılık bir şey yapmaya çalışmaktır Fire. <gülüyor> en azından bir şey yapmaya çalışmaktır. Ege sen de bir şey söyle. Yani ben, e, kaldıralım ben kaldıralım de olmuyor abi. Bu bu kadar ucuz değil ya Bence ucuz. bu bence başka bir şey getirtelim bunun yerine. İade edelim bunu. Başka bir şey getirtiriz biz. Parası verilmiş. Şey Semiremis Pekkan ve Ajda Pekkan'ın hayatından kesitler var Onu Olmaz isterim. abi. Fatih Erkoç, Ener Erkoç tutmadıktan sonra Semiremis Pekkan'ın. Zor tabii imkansız gibi bir şey. Ama yani e, çağdaş encelik biraz imkansızı zorlamaktır. Müjdar Medip desek olmaz. Mehtaparın zaten Mehtapar olduğunu pek çok insan e, şey öldükten sonra öğrendi. Mehtapar diye biri olduğunu. Ya işte bak, bu, öldükten sonra. İşte Ağzay zaten Mehtapar, Müşdarla tanınan. Yani çok özür dilerim bunu söylediğim için ama semirimiz Peckan, Archie Peckan'ın kardeşi değil mi deniyor ilk? Ama sinenler koç, ya oyna da oyna kafanı. Yani öyle bir şey bulmamız lazım. Archie ve Shota yapsak çok mu üstünden zaman geçti acaba? <gülüyor> Archie Shota da bilmiyorum ki. Yok o da şey bir ya. Bu arada genç dinleyicilerimizin hiç anlamayacağı bir şey Archive <gülüyor> ve Şota yani. E, o zaman bence bunu bir olarak kabul edelim artık Çok yani. Önemli. Çağdaş yayıncılıkta bir geri adım atıldı. Bugün çağdaş yayıncılıkta geriye doğru adımlar atılmaya Bak, başladılar. Notu düşürüldü gülüyor. yani şöyle düşün B artıdan B eksiye. 2 yani puan birden düştü bence. Hangi kuruluş düşürdü? Çağdaş yayıncılar. Çağdaş yayıncılar Birliği Standartten Sta, standart. hmm. Çağdaş Yayıncılar O zaman anlayıcılar e, Bizim de çok moralimiz bozuldu Zaten Dexter ekstri bitirdi Bir anda değişir, değişir by, so Radio modern sabahlar devam ediyor Sevgili sanatseverler yeni bir saatten Hepinize bir kez daha günaydın Uzun bir toplantı yapıldı <gülüyor> <gülüyor> ee, Neredesin be birader? Sinan Koç ve Fatih Erkoç'un e, hayatından bir kesit adlı yapımın neden büyük bir yayıncılık fiyaskosuna e, dönüştü? E, gerek bu işin ustalarının olduğu gerekse dinleyicilerin katıldığı bir e, toplantıda ele alındı. Ve bu toplantı sonucunda sizlere Fahir'in söylemek istediği bir şeyler var. Ee, burada e, bir günah keçisi aranıyordu. O günah keçisi de bulundu. Tamamen benden kaynaklı e, olduğu. Neden olduğunu söylersen. Çünkü ben başta eğer Fatih Erkoç'un sesini birebir yapmak yerine adam gibi yapmış olsaydım çok dişi bir şeyi kaçırmış olduk. Yani gerçekten son derece şöyle düşünün hayatta çok beğendiğiniz, çok hoşlandığınız birini avuçlarınızın arasından adeta kaybediyorsunuz. Yalnız ben bu bunu hazmedemeyeceğim. Yani bu çıkan kararı hazmedemeyeceğim. Neden? Neden? Çünkü bu e, radyodaki dizi dünyası çok vahşi geliyor bana. Yani e, vefa İstanbul'da bir semt mi diyorsun? Vefa diyorsun mesela aklıma Fatih Erkoç şarkıları geliyor mesela. Vefasız geliyor yani bir ironi mutlaka. Resmen. da bir hakikaten. <gülüyor> yani e, bir kurban aranıyor muhakkak yani izlenince ya. dinlenince keçi keçi, keçi kurban değil. kurbanlık, kurbanlık değil. keçi mi günah keçi, keçi sert oluyor vefahir. Keçi eti, keçi eti bir yumuşak olur ve mülâiyet verir. Verir. Yani öyle bir bir ironi de orada bir, var. Yani <gülüyor> hakikaten resmen ironiler bence biraz bu kadar ironi fazla yani o yüzden ya bence ironiler yüzünden bu noktaya geldik. Tabii ki benim katkım da tartışılmaz. Herkese yani şeyde... çok çok özür diliyorum ve çok sevdiğim radyoculuk mesleğinden. <gülüyor> affamızı mı istiyorsun? <gülüyor> Şimdi Anladım. şöyle bir şey var. Hani ben Fahir'in eleştiri kaldırabildiğini bildiğim için şöyle konuşacağım. Şimdi en başta skeç başladığında zaten görkemli bir açılış oldu. <gülüyor> yani. Evet. Çok güzel hani başladı. Kendimi yapıyorum diye söylüyorum. Fonu falan da çok güzeldi. <gülüyor> müzik olarak. O güzel bir giriş oldu. Beklenti de yükseldi. Ee, hemen ardından Fahir'in Fatih Erkoç sesi yerine... Sinan Erkoç sesiyle olaya başlaması... Yani çünkü evet, Espinler yani... dedi... Sinan, Sinan diye bir ses vardı... Ama evet. cevap olarak da... Efendim abi diye bir şey... Sinan Erkoç sesi... Ama Fahir en başta... Sinan, Sinan diye girince ne oldu? O denge değişti. O tabii Oktay'ın oyununa yansıdı. Oktay Sinan'ı veremedi. Yani yo aslında ben belli etmemeye çalıştım yani ama... Orada... E bir noktaya kadar götürebildim onu Yani dışarıdan Ege sen de Biz oynarken dizinin içindeyken Yorum yaptın Ben yani, hapı yuttuk dedim Sen <gülüyor> <gülüyor> hapı yuttuk dedim ben. Ah. İçinden söyledin değil mi bunu o zaman Mikrofonu ben kapatıp müsaade ederseniz veda konuşmanı yapacağım. Hayır veda konuşmanı yani. yok. Ya ya ya ya ya ya ya. Durumu özetleyim de. de kaçıran dinleyicilerimiz de. yani seni durup neden veda ettiğini düşünmesinler. Fahir'in yanlış oyunu senin oyununa yansıdı. Bu sefer ne oldu dinleyici Fatih'i de alamadı, Sinan'ı da alamadı. Sonuçta havada kaldı. Havada kaldı. İstersin o anı şeyim... bir dinletelim canlı yayında yani e, ulaşabiliyorsak o kayıtlara Ege kayıtları buluruz yani o kayıtlarda problem yok yani şey yapalım bir dinletelim çünkü sen çok güzel özetledin ama yani bakalım gerçekten e, aynı şey mi oluyor dinleyicilerimize bir kere daha masaya yatıralım yani bu konuyu ne diyorsunuz bu aşırı, aşırı yükleme olabilir aynı ha? şey mi dinleyeceğiz şimdi aynı şey ilk versiyonu ilk versiyonu dinleyeceğiz. O gün Erkoç Mahallesi'nde <gülüyor> <gülüyor> tamam, devam, devam, devam, devam, devam. Erkoç Mahallesi'nde sıradan bir gündü. Ama Fatih Erkoç'un canı biraz sıkkındı. Trombonunu yerine koyup kardeşi Sinan'ı aramaya başladı. Sinan! Sinan! Ne yapıyorsun oğlum burada? <gülüyor> İyiyim abi, hoş geldin. Kesin, kesin, kesin. Kesin, kesin. kesin mi bunu devamlı? Ha. Hayır, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne, anlamadım. Evet. İşte evet. bu yani. Yani sonuçta bu. Ee, burada e, tabii bu temizlenmemiş kaydı. Ham, ham, ham bank, kaydı ama. Ham, ham ama, bankları. Ama aynen, aynen anlattığı gibi olmuş. Aynen, an, evet. E, ben ne oldu? Ben alamadım yani. Çünkü başta Sinan, Sinan diyor. Sanki... Sanki sınav kendi ismini söylüyor evet, gibi. Evet, hani radyoda da görüntü olmadığından çünkü e, radyocunun en büyük sırrı burada görüntü yok. Dinleyicilerimiz de o bir, o bir şey dünyası, hayal dünyası. Şey gibi düşünmüş olabilir. Sinan Erkoç aynada kendine bakıyor ve Sinan diyor gibi. Zaten o Algı Görüntü yani. olsa Fahir'in isim benzerliğinden dolayı Fatih Erkoç oynadığı bilinir. Yani <gülüyor> görüntü olsa benim şey kıvırcık hani... saçlardan dolayı Sinaner koç olduğum bilinir. Onlar yani evet. E, belki de bizim hatamız ne oldu? Görsel bir şeyi radyoya taşımaya çalışmaktan kaynaklanıyor. Büyük yani, hata. E, o zaman fahir, Büyük hata. Fahir günah keçisi olmaktan çıkaralım. E, burada bir günah keçisi varsa o da radyo yayıncılığıdır. Marconi'dir. Yani Tesla'dır. Bunlara bakalım yani. Niye bunu bir görüntünün de aktarılabileceği şekilde formatlamadılar? Keşke. Keşke, keşke demek zorunda kalmasaydık Octane'de dediği gibi. Suç benim üzerime atma bari. Böyle şeyler oktay söylemez benim bildiğim. <gülüyor> Kalıplardan uzak bir insan. <gülüyor> Suç benim üzerime atma. Da yani ben suçu kendi üzerime ben, alıyorum. Ben şöyle söyleyeyim olacağı varmış. Vallahi yenenle yanana ne dayanır hiçbir şey. Dolayısıyla bu bir yaşanmışlıktır, bu bir tecrübedir, bu bir. Hoşluk olarak bakmak lazım buna, hoşgörüyle bakma. Ve bu ama. da ironidir tabii, biraz ironisi fazla, biraz yani bir yemek düşünün ki. Hoşluğu az, ironisi fazla desek. <gülüyor> hay <gülüyor> <gülüyor> aman nerede? Evet kaldığımız. O zaman. Günün, Hadi, günün gazetelerine ama. döneyim artık ya, beyler. Bir vazifemiz var ve bunu Hadi gerçekleştirmemiz bakalım, lazım. Hadi bakalım. Toparlayalım o zaman. Biraz kendimizi Hayat devam ediyor Life goes easy on me. Evet. Tanıyorum şu an. Ben, ben, ben, perişan oldum ben ya. bir <gülüyor> ben... bazen televizyonda bir şey izlersin de utanırsın ya. Ben niye olduğunu böyle... anlamadığım bir şekilde. Kucağımda çocukla dilenmek istiyorum. O, o noktaya geldim yani. <gülüyor> Çok güzel. Neler neler? Oktay neler neler? Dünyanın en büyük bilgisayar <gülüyor> üreticisi. Oktay. Efendim? Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP'nin yeni webcam'i Yalnız marka, marka verilmiyoruz. <gülüyor> tamam. Dünyanın <gülüyor> en büyük bilgisayar üreticilerinden e, Amerikalı'nın yeni webcam'i sadece beyazları gördüğü siyahilerin hareketlerini algılayamadığına dair bir teoriyle şu anda Irk, ırkçı webcam Irkçı mi? kamera mı? Irkçı kamera diyor. Valla mm -mm, webcami ırkçı olabilir mi? YouTube'un da yayınlanan. YouTube'u ne ya? Youtube'u ülkemizde yok ama ülkemizde e, yok, Yurt dışında popüler bir cihaz, Bilgisayara bağlanan bir televizyon gibi düşün Televizyon bilgisayara mı bağlanıyor? Hmm. Yani televizyonu... Benim kuzenlerim getirecek oğlum Nereden? Yurt dışında Almanya'da Youtube'u getirecekler Youtube'un da yayınları Yalnız tüpü bitiyormuş çabuk Hadi ya. Hmm, yani onu, yani Bir de şeymiş işte. Oradan para you... kazanıyorlarmış zaten evet, abi. Yani... YouTube'u 100 liraysa mesela tüpü 80 liraymış. Yuh artık ya. Adam diyor ki YouTube alın diyormuş. Ya, onu alacağım. Onu alırım yani. yani. Çok saçma bir şey. Be. Resmen fırsatçılık bu yani. Böyle kaçak yani. Üstünde YouTube'u yakalarsa polis parmaklarını açıyormuş böyle. Arasına, yerleştir. Arasına yerleştiriyormuş. Daha uzunsa laak diye bastırıyormuş. Bu ne ya? YouTube'un da yayınlanan bir video ile gündeme gelen... Aksilik olarak tanımlanmış bu firma tarafından. Ama bir her, yandan da inceleme almış. Demiş. <gülüyor> 1 milyon ya üzerinde... zaten nasıl ırkçı webcam yapıyorsun ya? Ben onu bir anlayabilmiş değilim ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Şimdi... <gülüyor> nasıl yapıyorlar adamlar böyle bir teknoloji bir mi var ya? Bir tane siyahi çalışan Nereden desi? anlayacak abi onun siyahi olduğunu? Sen anlarsın ben anlarım. Biz anlarız. Ege anlar. Sen anlarsın ben anlarım. G biz... Kamera anlamaz. Niye? kamera orada bir şeydir söylüyor, yani ara aracı ne görürse onu söyler ya yok öyle bir şey ya ama onu ya. yapan mühendis bunun karşısında sadece benim gibi beyazlar geçmeyecek bunun işte Çinlisi var dünyada e, Afrikalısı var efendim Hint kökenlileri var değişik renklerde insanlar var bu dünyada bu kameraya öyle bir ayar çekeyim ki bu her insana eşit davransın Bence oradaki... demokrasiyi kamerada yakalayalım ama... diyen bir mühendis olması lazım <gülüyor> yani sonuçta ticaret ne yaparlar adamı Bence o tamamen oradaki e, zenci kardeşimizin, kardeşim diyorum bundan sonra kendisi kardeşi olarak anılacaktı. Kardeşimizin sinerjisiyle alakalı bir şey. Tamamen o sinerji demek ki kameraya yansıtamamış o sinerji. Havada kalmış yani. Onun yanında bir kadın vardı benim gördüğüm. Vanda. A, Vanda adında bir kadın. O kadın hoş da bir kadın. Etine dolgun ama hoş da bir kadın. Yani o kadının sinerjisi o arkadaşım, kardeşimde yok benim. Ne, di ne diyorsun? Şu anda yani? da diyorsun. Son olarak ne diyorsun yani? Bence yandığının yap enerjisi fazla Dinlemedim ya da ben o de. Ne kardeşin e, enerjisi, enerji dinle. enerjisi şey yani yetersiz. Çok teşekkür ediyorum ben ikinize de. Ee, bu arada bu markayı da özür dilemeye çağırıyoruz elbette. Ee, 2000 yıllarda olacak şey. Özür ediyorum. dilerim. Tamam ya bu kadar üstüne ya. Merona ve Salavreşah. Günaydın Günay aydın ay, dın dın dın Günay aydın Günay aydın 103.1 Radyo TV'siniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler Nazlı güzelimiz <gülüyor> Mikrofon başına geçmemek için <gülüyor> oh, İstemeyiz, istemeyiz diyorlar Oktay Demirci ile Şansımızı deneyelim Fahir çünkü <gülüyor> stüdyoda bir suçlu gibi dikiliyor <gülüyor> Dost hayatı yaşayan ünlülerimiz bu yıl evlensinler mi onu mu diyorsun? Yani bir çağrı mı bu buradan bütün ünlülerimize bir çağrı mı? Nikahsız ama düzeyliydiniz bugüne düzeyli, kadar. Çok düzeyli çok düzeyli. Gerçekten çok düzeyli. 23 senedir düzeyli bir birliktelikleri vardı. Tim Robbins. Evet e, ve maalesef bitti. Susan Sarandon, Tim Aha, Robbins. Gerçekten mi İki tane de bebeleri var bunların Susan Sarandon da çok asil kadın. Hakikaten Tim Robbins ile öyle. Ne oldu? No. Çifte ne oldu? Shawshank Redemption. Redemption oldu. Hakikaten Shawshank Redemption'a dön. Ya kadın büyük o yüzden. Shawshank Redemption'da hiç kadın görünüyor mu? Kadın gözükmez olur mu ya? Ah, Nerede görünüyordu? Bir tane ölen kadın var başka. Bir tane. Shawshank Redemption'da hiç kadın yok. Var, var, var Rita şey. Hayvert var. Resim olarak. Evet. O zaman Rita Hayvert'ı herkes bir filmde oynatabilir. Şey var şey. Şu bir tane yaşlı adam çıkıyor ya. Neydi o adamın adı? O hapisten çıkıyor ya vasiyer deyip ondan sonra uçuruyor kendini. Hmm. O adam markette çalışırken market, Diğer kasiyer kadın. O kadar değil mi? Yani o kadar hı. işte. Green Mile'da kadın var mı? Green Mile'da Green kadın Milden var mı? Kim var? İyi bir kadın var işte. Ko koca karısı var. İşte o var. O da konuşmuyor filmde. Ele, ele, ele, Tom Hanks'in de karısı var. Tom Hanks'in hakikaten karısı var ya. Aslanlar gibi. Öyle mi? Şu an ne ilişkileri vardı ya? Ne güzel, mutlular diyoruz buradan. O şey oluyor ya, o sıkıntısı gittikten sonra da bayağı bir vedalaşıyorlar. Kadın geliyor bir teşekkür. <gülüyor> Veda vedalar asla, asla tükenmez. tükenmez. <gülüyor> evet öyleydi yani. Neyse... Ne yaptın sen bu dünya? <gülüyor> ben buna... Aynen yani beraber söylüyorsunuz vedalar asla tükenmez diye. <gülüyor> <gülüyor> ben bunun bütün ayarlarını değiştirdim ya. Bu var ya artık hep yeni bir Ege oldu yani süper oldu bence. Full artı fullüm ben, ben <gülüyor> Böyle Bu tür şeyleri eksikti, onu da tamamlamış olduk. Güzel efendim. Tim Robbins de boşanıyorlar. Bence yaş farkında. ayrılıyorlar. Ayrılıyorlar. Adam 51 yaşında demiş Tim Robbins. Susan Sarandon 63 yaşında. Ba, öyle bir şey mi var? Şey demiş Tim Robbins. Anneannem annem gibi oldu bu ya." falan diye böyle konuşmuş. O Onu şey duyunca da Susan Sarandon morali bozulmuş tabii. "Sen kimi öyle diyorsun?" diye Alien'dan şeyleri çık şey, o diye koymuş kafayı yani Tim Robbins'e. Alien mı? İşte Susan Seren'in elinde oynamadı zaten değil mi? Evet ama oradan şey getirmiş. Ama oynadı oradan iyi fikir. Oradan getirmiş. İyi fikir olabilirdi. O yüzden canım yani bence 23 yılda yeter. O kadar şey yapmasınlar. Bundan sonraki hayatlarına baksınlar. Baksınlar önlerine baksınlar. Tim Robbins de çok süper insan. Susan Seren'in da süper insan. Bu arada insan. Gerçekten Oktay dün çok önemli bir uyarıda bulundu. Galiba şu anda Avrupa'da ne? uygulanan bir şey değil mi daha Türkiye'de onun yansıması olmayan ayrımçı karşı mücadelede artık e, hani buna bugüne kadar işte ırk vardı Aa, evet. e, etnik köken vardı işte din vardı cinsel vardı. vardı şimdi artık yaş da e, ayrımcılıkta söz konusu oldu tabii i̇şte evet. kimse yaşlı diye veya genç diye bor görülemiyor. Bırak o yaşlıyı. Bırak o gence O bir şey anlamaz demek de ayrımcılığın e, oluyor. içine dahil edildi. Bundan sonra öyle yaşlılar hakkında konuşuyor. Babaannemin yaşına gelmiş kadın dediğimizde ayrımcılık mı yapmış oluyor? O oluyor. Bundan sonra oluyor. Babaannemiz gerçekten o yaştaysa da diyemiyor muyuz? Evet öyleyse diyebiliriz. Şimdi ne oldu da, babaannem yaşında Baba, bir kadın. Babaannemle birdir o dediğinde. Babaannem yaşında kadın dersen tamam bir şey olmuyor ama ne tip bir ortamda kullandığını önemliymiş anladığım kadarıyla. Mesela zaten onu böyle bir şey babaannem yaşında falan diye kullanırsan olumsuz bir şeyin içinde. O zaman işte öt diyorlar geliyorlar senin yanına. Na, ne verecekler ben şey derim ki polis çağır. Onu da <gülüyor> yavaş jandarma çağır jandarma böyle derim yani. Yok ama doğru ya. Yani tamam doğrudur da. Birilerinin yemedim. yanına gelmesinden değil. Doğru yani. Gençlere yapıldığı zaman da bir çirkin oluyor ya. Dünkü kekik falan diyen bir takım e, insanlar var. Onlara da bakmak lazım. Kimse ağzını açamayacak ya noktaya hakikaten. gelecek. Hakikaten konuşulma her şeyin konuşulduğu Ona, ortamda diyoruz. Bu mu yani? Yani şey noktasına gelecek. Sonuçta herkese eleştirirken mesela birini bir şeyle ilgili eleştireceksin. O da bir insan, bir insan olduğuna göre bir insana özgü bazı durumları yaşıyor. Diyerek şey yapacaksın. Ne, mesela Bülent Ecevit'in yaşlılığıyla ilgili konuşuluyordu ya başbakanlığı. Evet. O tamamen yasak olacak değil mi? Bu yaşlı insan ya Yasak değil. Yasak mıdır? Değil mi? Ayrımcılığa giriyor işte. Oho. Ondan sonra biz filmlerde izlemeye başlarız işte. Yaşlı başlı insanların orlarını, burlarını. Zamanında ben bir tepki göstermiştim hatırlarsanız. Eee neydi? Jack Nicholson'la neydi? Bayan Keaton. Keaton'ın bir filmde oralarını, buralarını görmek istemiyoruz demiştim. Şimdi ne olacak efendim? Belli yaştakileri görüp belli yaştakileri sırtınız mı çevireceksiniz? Hayır. Hepsini. Bütün yaşlı insanların oralarını, buralarını sinemada görmek zorundasınız. Ya diyecekler sen bana? yine şey diyebilirsin canım. Ben bu adamın Bakmayacağım, vücudunu görmek istemiyorum. Ya, diyecek. Ben bu adamın vücudunu görmek istemiyorum ya diyebilirsin. O başka bir şey. Neden diyecekler? Ama ya? ben yaşlı vücudu görmek istemiyorum diyemeyeceksin herhalde. O zaman Jack, Jack Nichols'nı görmek istemiyor musun? O zaman çağırın. Bu adamın Paul <gülüyor> Nimmo'nun orasını burasını görsen. Hayır istemiyorum. Charles Bronson orasını burasını görse. Ya istemiyorum <gülüyor> Bir yaşlarının vücudunu görecek olsanız kimi gör, görmek isterdiniz? Ee, hayatta olan yaşlardan bahsedin. Hayatta olan yaşlardan. Düşün, ondan düşünelim. Aa, bir, bir, kimikini mi? Evet, vücudu yani baştan iki mi, iki mi? aşağı yakın mesafeden görme imkanı değil de zorlamasıyla karşı karşıyayız. Ellerimiz falan bağlı. Ben... Böyle adam dönüyor. Adam, adam mı kadın Adam, mı? adam. Göz adam mı? Yoksa... Göz kapatlarınızda yapıştırılmış, birisi damlalıkta su veriyor. Oraya. Evet, kapatamıyorsun. Ha. Otomatik şey gibi. <gülüyor> Böyle aç, açtırıyorsun gözü. Aa, İlk bak. başta adam, sonra kadını soracağım. Ona göre. Adamsa, bak kadın vardı da. Tamam, kadın de o zaman. <gülüyor> kadın kadın hangisi? Gönül yazar. Gönül yazar. Gönül <gülüyor> yazım çıplak olarak görmek ister. Çıplak mı? Çıplak mı göreceğim? Tamamen çıplak diyorum sana. Ama yok canım. Öyle olsun dünya gözüyle kimi hangi sançıları izlemek isterdi. <gülüyor> <dün. gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım erkeklerden kim olabilir kim olabilir? Ya tabii ama tabii. şey yani e, dünyaçoğu. 80'in üstü diye düşünüyorum. 80'in üstü mü? Nereden evet. <gülüyor> bileyim ben 80'in üstü adam? işte. O zaman şey, Sean Connery. Şey yaparız. Sean Connery. Ne oldu? Sean deyince akan sular durdu bakıyorum. Evet ben evet, kaptım. Sean Conner'e'yi kaptım. Benim de aklımda oldu. <gülüyor> Nasıl aklımda geldi o yapay? <gülüyor> Hadi verin bana isim verin. Ee, ben... E... Kimi? Söylüyorum. Ses gelmiyor. Kirk Douglas. Kirk Douglas. <gülüyor> ee, kadınlardan da... Kadınlardan kim? Ee, kim? Kim? Hiç bilmiyoruz ki. Ya. Nasıl hiç bilmiyoruz? Maalesef Hollywood'da 30 yaşını aşan kadınlar seyiniyor bir anda. O zaman ben söyleyeyim. veriyorum. Ben biliyorum. Bir, bir tane zaten aklımda bir isim var. Başka bir konu olsaydı gene aynı ismi verecektim. Ee, neydi o kadın ya? Nasıl ya aklındaki isim? Ben vereyim. Sen buluncaya kadar. Şey işte o meşhur kadın var ya bir tane. Neden? Barbara Streisand. Barbara Streis'in 80'in bir çok kere. Çok şey yani. seçimler yaptın Ege. Evet. Çok tehlikeli seçim. Yani bir gün şu dileklerimiz kabul olursa. <gülüyor> you have chosen poor, diyorsun. <gülüyor> ben Meryl Strip, Asili kadın. Vallahi Kadınlardan. Ama 80 değil ki o kadın. E var yine canım e... 70'in üstüdür. Tamam Ege'ye de Feydanova'yı verelim tam olsun. Bey mi? mı? Feydanova'ya e kaldı. Erkeklerden de Erol Evgit. Yok, Türk olur değil mi? Olur o yani. Wisely. Wisely. Bravo. Tebrik ediyorum. Hepinizi yani tam güzel oldu. Beni de kandırmış oldunuz. 80 <gülüyor> üstü, 90 üstü dediniz. Ondan sonra Erol Evginler, Taylanlı beyler, Melas tripler havada uçuşuyor bakıyorum. E sen ama hepimizi kandırdım be Fahir. Bence kendini kandırmış oldun Fahir. <gülüyor> Şaşırmayı sevdiğin işler bunlar. Hep çağdaş challenge'lık. Biraz da müzik diyoruz. Hep çağdaş yayıncılık, hep çağdaş yayıncılık nereye kadar? Şahane bir hava var dışarıda. Bugünün havasına girmek için doğru bir şarkıya ihtiyacınız vardı. zannediyorum bu şarkıyı müdür adınıza yetişecek. David Lee wrote Just Like Paradise, radyo atıdayım. <gülüyor> called... Bir anda değişir vaziyet. <gülüyor> okay.